Na'udzu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahamduhu venesta'inuhu venestagfiruh. Venauzu billahi min şururi enfisina ven-seyyiati amalina. Men yehdihillahu fala mudille ve men yudlil fala Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluh. Emma ba'd. Fakat benim de bu konuda birazcık daha fazla bilgi sahibi olduğumuz için, bu konuda birazcık daha fazla bilgi sahibi olduğumuz daha ve bilgi sahibi olduğumuz için, bu konuda birazcık daha fazla bilgi sahibi olduğumuz için, bu konuda birazcık daha fazla bilgi sahibi olduğumuz için, bu İslah da yani dindeki kullanımında ise Allah'ın varlığına, rububiyet ve uluhiyetinde bir olduğuna ve bütün isim ve sıfatlarına iman etmek demektir. Allah Teala Ademoğullarını kendisine iman etmek ve birlemek fıtratında yaratmıştır. İnsan Allah'ın varlığına, ondan başka ilah ve rab olmadığına iman etmiş halde doğar.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 Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra babası ve annesi onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Müslim'in rivayetinde Her doğan çocuk bu din üzere doğar şeklinde gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi azze ve celle'den şöyle rivayet ediyor. Yani Kutsi hadis. Allah subhanahu ve teala şöyle buyurdu. Muhakkak ki kullarımın tamamını hanifler olarak yarattım. Şeytanlar onlara geldi ve dinlerinden saptırdı. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Bu yüzden insanların babası Adem Aleyhisselam ve onun zamandaki zürriyeti muvahhidler idi. Yani Adem Aleyhisselam'dan doğan bütün çocuklar tevhid ehliydi. Çünkü fıtrat üzerine yetişiyorlar. Onların fıtratlarını bozacak bir ortam meydana gelmemişti. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gelinceye kadar zürriyeti de bir süre tevhid üzere devam etti. Şeytan onlara şirki süsledi ve şirke çağırdı. Onlar da buna düştüler. Nitekim allah Teala Kerim kitabında pek çok ayetlerde tevhidin türlerini zikretmiştir. Bundan dolayı Fatiha suresinin başında allah Subhanahu Subhanehu alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur buyurmuştur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Buradaki lillahi kelimesi uluhiyet tevhidinin, Rabbil alemin kelimesi rububiyet tevhidinin ispatıdır. Yine Allah Teala bu suredeki Rahman ve Rahim'dir ifadesi de isim ve sıfat tevhidini ispat eder. Aynı şekilde yine bu suredeki din gününün sahibidir. Malikiyevmittin ayeti rububiyet tevhidini e, ispat eder. Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz ayeti uluhiyet tevhidini ispat eder. Tevhidin türlerini ispat eden bu gibi ayetler pek çoktur. Bu türlerin açıklanması gayet açıktır. Bu sebeple bu ümmetin selefinden olan ilim ehli ve hanefi, maliki, şafi ve hanbelilerden olan dört mezhebin tamamı tevhidin üç türünü zikretmişlerdir. Bunlar rububiyet tevhidi. Ulûhiyet veya ubudiyet tevhidi ve isim ve sıfat tevhidi bazısı tamamını bazı da ilgili meseleler hakkında bahsederken bir kısmını zikretmişlerdir bu alimleri bazı alimlerde tevhidi iki tür olarak ele almışlardır birincisi marifet ve ispattaki tevhid yani e, bu türe rububiyet ve isim sıfat tevhidi girer ikincisi talep ve kasıttaki tevhiddir ki bu da Ulûhiyet tevhididir her ikisi de doğru bir tarsimdir. Kur'an ve sünnet naslarından alınmıştır. Bunları bölümlerinde inşallah müstakil olarak, bağımsız olarak açıklayacağız. Bugün inşallah rububiyet tevhidini işlemeye çalışacağız. Rububiyet tevhidi, Allah'ın varlığına iman etmek ve fiillerinde tek oluşuna itikad etmektir. Bunu şu şekilde tarif eden de vardır. Allah'ın yaratmada, rızık vermede, ve her şeyin idaresinde bir olup ortağı olmadığına itikad etmek. Yine şöyle de tarif edilmiştir. Allah'ı fiillerinde birlemek. Yani rububiyet tevhidi Allah'a ait fiillerde onu birlemektir. De demek ki bu tevhid, rububiyet tevhidi şu hususları kapsar. Birincisi Allah Teala'nın varlığına iman etmek. İkincisi Allah'ın her şeyin yaratıcısı sahibi ve rızık vericisi olduğunu dirilten, öldüren, fayda veya zarar veren olduğunu, duaya icabette tek olduğunu, bütün emrin sahibi olduğunu, hayrın tamamının onun elinde olduğunu, dilediğine kadir olduğunu, her şeyin kaderini belirlediğini, onlarda tasarruf sahibi ve idarecisi olduğunu ve bütün bunlarda bir ortaya olmadığını ikrar etmek. Nitekim Kur'an ve sünnette allah Teala'nın rububiyetini ıspat hakkında birçok deliller vardır. Errab isminin varid olduğu veya Yaratma, rızık verme, sahiplik, takdir, idare gibi rububiyet özelliklerinin birinin zikredildiği her bir nas rububiyet delillerindendir. Mesela şu ayetleri zikredebiliriz. Az önce geçtiği gibi Fatiha suresinin ilk ayeti, Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Burada Rab kelimesiyle rububiyete işaret edilmiştir. Bilesiniz ki yaratma ve emir ona mahsustur. Araf suresi 54. ayet. Mu'minun 58. ayetinde şöyle buyurulur. Eğer biliyorsanız söyleyin bakalım her şeyin hükümranlığı elinde olan kimdir? Allah kullarına ulvi ve süfli mahluklardan yani yüce ve düşük mahluklardan, alçak mahluklardan Allah'ın açık ayetlerine bakıp tefekkür etmelerini ve bununla kendisinin rububiyetine deliller çıkarmalarını emretmiştir. Şöyle buyurmuştur Zariyat 20-21. ayetlerinde, Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde kesin olarak inananlar için nice deliller vardır. Hiç görmüyor musunuz? Yoktan var eden Allah Azze ve Celle, Yeryüzünde kendisinin yaratmadaki azametine ve göz alıcı kudretine delalet eden birçok alametlere haber vermiştir. Orada yarattığı bitki sınıfları, hayvanlar, dağlar, çöller, kumlar, denizler, nehirler ve aynı şekilde insanın yaratılışında, onun terkibinde, ağzalarından her birinin ihtiyaç duyulan yere yerleştirilmesindeki hikmetler, insanoğulları arasındaki dil, renk, akıl, anlayış, hareket, istek ve kuvvet farklılıkları gibi allah Teala'nın rububiyetine delalet eden birçok ayetleri haber vermiştir. İnsanın yaratılışının başlangıcında da büyük ayetler vardır. Önce bir damla meni iken, sonra pıhtılaşmış kan sonra çiğnenmiş et parçası haline gelmesi, sonra kemiklerinin oluşması, sonra ona ruh üflenmesi, işitip görmeye başlaması, sonra annesinin karnından kuvveti ve hareketi zayıf bir bebek olarak çıkması, sonra ömrü uzadıkça kuvvet ve hareketlerinin olgunlaşması, ta ki şehirler ve kaleler kuracak hale gelmesi, yeryüzünde yolculuklara çıkması, kazanıp mal toplaması, Fikrinin, görüşünün ve ilminin olması, bütün bunlar Allah'ın takdiriyledir. İnsanlar için bütün bunlar takdir eden, onları yürüten ve kazanç ilimlerinde onlara tasarrufta bulunan, ilim, düşünce, zenginlik, fakirlik ve benzeri uslarda, onları farklı kılan Allah noksanlardan münezzehtir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur, ''İlahınız tek bir ilahtır. Rahman ve Rahim olan o ilahtan başka ilah yoktur.''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 İlk ayette allah Teala uluhiyeti zikretmiştir. Sonra bir sonraki ayette bazı rububiyet özellikleri zikredilerek buna işaret edilmiştir. Seleften birinden şöyle dediği rivayet edilmiştir. İlk ayet nazil olduğunda yani bu Bakara 163. ayeti nazil olduğunda müşrikler Allah'tan başka ilah olmadığına dair bir ayet talep ettiler. Bunun üzerine ikinci ayet nazil oldu. Yani ilk ne diyordu? Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Yani Allah'ın ilah olarak yani ibadet edilmeye layık tek varlık O'dur diye e, zikrediliyordu. Müşrikler de dediler ki onun tek ilah olduğuna dair delil getir. Yani tek Rab olduğuna değil bakın. Rab olarak Allah'a diriliyordu müşrikler zaten. Fakat ibadet edilmeye layık olan yalnızca O'dur. Bunun böyle olduğuna dair delil istediler. Bunun üzerine Bakara 164. ayeti nazil oldu. Yine Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. Şu devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl dümdüz kılındığına ibret almak için bakmazlar mı? Raşi'ye 17-20. ayetleri. Muahhitlerden olan alimler, tevhid ehli alimler ve hikmet sahipleri, kevni ayetleri Allah'ın rububiyetine delil getirmişlerdir. Onların bu konudaki sözleri çoktur ve şiirleri meşhurdur. Bunlardan biri olan İbnül Mutez şöyle demiştir. Ne gariptir ilaha nasıl isyan ediliyor veya onu inkar eden nasıl inkar ediyor? Her bir harekette Allah için delil vardır. Her durgunlukta yine ona şahit vardır. Her şeyde onun için ayet mevcuttur. Bunlar onun birliğine delalet etmektedir. Tevhidin türlerinden olan bu rububiyet tevhidi kişinin İslam'a girmesi için yeterli değildir. Yani Herhangi bir kimse Allah'ın varlığına iman etse, yaratmada, rızık vermede, hayat vermede, ölüleri diriltmede, gözleri görür kılmada, fayda ve zarar vermede, kainatın tasarrufunda, idaresinde, bütün bunlarda, kulların maişetlerinin takdirinde bunların hepsinde tek bir olduğuna itikad etse bir kimsenin Müslüman olmasına bunlar yeterli değildir. Müşrikler zaten bunlara tamamen iman ediyorlardı. Aleykümselam. Müşrikler bunu kabul ediyorlar fakat bu onlara yarar sağlamadı ve İslam'a girmediler. Zira onlar uluhiyet tevhidinde şirk koşuyorlardı. İbadet çeşitlerinden dua, kurban, yardım isteme gibi bazılarını putlar için, melekler gibi varlıklar için bunlar gibi mabutlarına ibadet ettikleri başka varlıklara yönlendiriyorlardı. Yemen allamesi müştehit imam, Muhammed bin İsmail es Sanani i şöyle demiştir. Allah Teala'nın kendilerine rasuller gönderdiği müşrikler Allah'ın kendilerini yarattığına inanıyorlardı. Zuhruf 87. ayetinde şöyle buyrulur. Onlara yani müşriklere kendilerini kimin yarattığını sorsan muhakkak ki Allah derler. Yani Allah'tan başka bir yaratıcı kabul etmiyorlar. Gökleri ve yeri onun yarattığını itiraf ederler. Zuhruf 9. ayetinde onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Onları daima galip ve her şeyi hakkıyla bilen Allah yarattı derler. Yani bu şahitlik müşriklerin şahitliği. Onun rızık verdiğine, diriden ölüyü, ölüden de diriyi çıkardığını söylerler ve göklerle yeri onun idare ettiğini kabul ederler. Onun insanın göz, kulak ve kalbine sahip olduğunu da söylerler. Yunus 31. ayetinde de ki, ''Gökten ve yerden sizi rızıklandırıp duran kimdir?'' Yahut faydalanıp durduğunuz kulak ve gözlerinize asıl sahip olan kimdir? Ölüden diriye, diriden de ölüyü kim çıkarıyor? Bütün işleri bir düzen içinde kim idare ediyor? Onlar Allah diyeceklerdir. De ki, o halde niçin sakınmıyorsunuz? Yunus 31. ayet. Yani Allah'tan korkup da ibadeti niçin Allah'a has kılmıyorsunuz demektir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, yeryüzü ve yeryüzünde bulunanlar kimindir? Diyeceklerdir ki, Allah'ın. De ki, o halde hiç düşünmüyor musunuz? Yani Allah'ı zikrettiğiniz, sizi yarattığı şey üzerine dönmez misiniz? Yine de ki, yedi tabaka göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar da diyeceklerdir ki, Allah'tır. De ki, o halde hiç korkmuyor musunuz? Yine de ki eğer biliyorsanız söyleyin bakalım her şeyin hükümranlığı elinde olan, her şeyi himaye eden fakat kendisi himayeye muhtaç olmayan kimdir? Diyeceklerdir ki Allah. De ki o halde nasıl aldanıyorsunuz? Yani zayıf mahluklara yaptığınız ibadetler akıllarınızı nereye götürüyor? Neden ibadeti yaratan, sahip ve idareci olan Allah'a has kılmıyorsunuz? Akılların size gösterdiği şey aldanmış olduğunuzdur. Şeytan batılı süsleyerek ve hakikatleri ters yüz ederek aldatmıştır. Firavun bile küfründeki azgınlığına, çirkin iddiasına ve en alçak sözü söylemesine rağmen ki Allah Azze ve Celle onun şöyle dediğine haber veriyor. Sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Yine ben sizin en yüce Rabbinizim demiştir. Böyle demesine rağmen Firavun Allah onun Musa Aleyhisselam ile konuşması hakkında şöyle naklediyor İsra 102. ayetinde sen de muhakkak biliyorsun ki bunları delil olarak göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir Allah Teala haber veriyor ki Firavun Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'ı tasdik için açık deliller indirdiğini içten içe biliyordu Firavun bunu biliyordu bu onun Allah Teala'nın varlığını bildiğini gösterir bütün bunlar rububiyet tevhidindendir Lakin o bunu zahirde inkar ediyordu. Yani kalbiyle biliyor. Musa aleyhisselamın tebliğ ettiği, kulluğuna çağırdığı Allah'ı Rab olarak biliyor. Bu konuda bir olduğunu biliyor. Fakat zahirin inkar ediyor. Kalbiyle biliyor, zahirin inkar ediyordu. Allah Azze ve Celle'nin ayeti e, şahittir bu hususta. Bütün bunlar Rubiyet tevhidindendir. Zira o bunu zahirde inkar ediyordu. Bu yüzden Allah Azze ve Celle firavun ve avanesi hakkında şöyle buyurmuştur. Gönülleri o delillerin hak olduğuna kanaat getirdiği halde firavun ve avanesinin gönülleri bu delillerin Musa getirdiği delillerin hak olduğuna gönleri kanaat ediyor. Böyle olduğu halde sırf zulüm ve kibir yüzünden onları inkar etmişlerdi. İblis bile şöyle demişti. Haşir suresi 16. ayet Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Yine Hicr suresi 39. ayetinde Rabbim beni azdırmış olmam dolayısıyla. Yani burada kulların fiillerini yaratanın kulların fiilleri üzerinde de tam bir hakime sahibi olanın Allah Azze ve Celle olduğunu iblis itiraf ediyor. Yine Hicr 36. ayetinde Rabbim bana mühlet ver demiştir. Yani Rab olarak da Allah'ı itiraf ediyor. Fakat ne iblis Müslümanlardan sayılmıştır, ne Firavun, ne teminden sayılanları itiraf eden e, müşrikler. Bütün müşrikler Allah'ın kendilerinin yaratıcısı olduğunu, göklerin ve yerin içerisinde olan her şeyin Rabbi olup onların rızıklarını veren olduğunu ikrar eder, kabul ederler. Bunun için rasuller onlara karşı şu şekilde delil getirip tartışmışlardır. Nahil 117. ayeti Yaratan hiç yaratmayan kimse gibi midir? Çünkü bütün peygamberler Yaratan, Rab, Allah Azze ve Celle'ye kulluğa çağırıyor. Onlar ise Allah ile beraber Allah'ın dışında yaratıcı olmayan yani Rab'lık sıfatına sahip olmayan başka şeylere kulluk ediyorlardı. Hiç yaratan, yaratmayan kimse gibi midir diye işte peygamberler bu, bu şekilde delil getirmişlerdir. Yine Hac 73. ayetinde Allah'ı bırakıp da yalvarıp yakardıklarınız bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Evet, bu bütün şirk ehline açık bir delildir. Hüccet-i Kur'an-ı Kerim'de bakın peygamberler bunu tebliğ etmiş ümmetlerine. Hiç yani Allah'a bırakıp da yalvardıklarınız. Allah'ın dışında kendisine dua edilen, seslenilen kim varsa Abdülkadir gelenler olabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam olabilir. Yani e, istikazı yapanlar için, vefatından sonra ondan istikazı yapanlar için söylüyoruz bunu. Melekler olabilir, hangi varlık olursa olsun Allah'ın dışında. Bunlardan hiçbiri yaratmaya kadir değildir. İşte Allah azze ve celle böyle meydan okuyor peygamberlerin dilinde. Allah'a bırakıp da yalvarıp yakardıklarınız, kendisine dua edip seslendikleriniz, bir araya gelseler, hepsi bir araya gelse bile bir sineği dahi yaratamazlar. Müşrikler bunu ikrar ederler, inkar etmezler. Allah sana niye rahmet etsin? Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidini gerekli kılar, zorunlu kılar. Allah Teala'nın kendisinin yoktan yaratıcısı, sahibi, rızık vericisi, kulun saymaya güç getiremeyeceği kadar türlü nimetlerle, doğumundan ölümüne kadar ve hatta bundan daha öncesinden itibaren, kendisine her vakit ve her durumda nimet vericisi olduğunu ve Allah Teala'nın bütün işleri idaresinde tuttuğunu ikrar eden kimsenin bütün bunlardan dolayı Allah Subhanahu ve Taala'ya şükredip kulluk etmesi, onun emirlerine itaat etmesi ve yasaklarından kaçınması gerekir. Muhakkak ki Allah ona mahlukundan birini kendisiyle beraber ibadete ortak etmesini haram kılmıştır. Bunun için Allah Azze ve Celle Rububiyet tevhidini kabul ettikleri halde, yani Allah'ı Rab olarak birledikleri halde, Allah'ın fiillerinde tek kabul ettikleri halde Allah'ı, dua, kurban ve buna benzer ibadet türlerinden birini Allah'tan başka mabutlarına yönlendirerek Allah'a ibadette ortak koşan müşrikleri kınamıştır. İmam Sanani olan zikrettiği, az önce naklettiğimiz ayetlerde Allah Teala düşünmez misiniz, sakınmaz mısınız ve nasıl da aldanıyorsunuz buyurmuştur. Yine şöyle buyuruyor Bakara 21-22. ayetleri ki Kur'an-ı Kerim'in surelerinin, ayetlerinin bugün elimizdeki mushaflarda sıralaması tevkifidir. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tarafından vahiy katiplerine şu ayeti şu sureye, şu sıralamayla yazın diyerek Peygamber aleyhissalatu vesselam tarafından tarif tayin edilmiştir Allah Azze ve Celle'nin vahiy kontrolünde. Yani elimizdeki Musaf, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine tebliğ ettiği sıralama üzeredir. Bazıları işte e, sebebi nuzul sıralamasına göre tefsir yazmaya veya e, böyle meal vermeye çalışıyorlar. Bu e, nebevi sünnete aykırıdır. Bunda bir sünnet inkarı şahidesi vardır böyle yapanları. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, kendisinden sonraki gelecek ümmeti için böyle bir sıralamayı emretmiştir. Bu sıralamaya göre Kur'an-ı Kerim'de ilk emir ve yasak ifade eden emir hitabıyla gelen ilk ayet şu okuyacağım ayet. Bakara suresi 21. ayetidir. Ey insanlar! Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Emir sigasındaki ilk ayet bu. Yani bu sıralamaya göre Bakara suresinden başladığın zaman Fatiha'dan itibaren aldığın zaman e, buraya kadar bu 21. ayete kadar emir sigasında veya yasak sigasında e, inşai bir ifade yok Kur'an-ı Kerim'de. Daha çok haber veya kulun Rabbine yalvarması şeklinde geliyor. Buradan itibaren diyor ki Allah Azze ve Celle 21. ayette Ey insanlar bütün insanlar hitaben sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Belki böylece korunmuş olursunuz. O Rab ki sizin için yeryüzünü korunup rahat edebileceğiniz bir döşek, göğü de onun üzerine bir çatı yaptı, tavan yaptı, gökten su indirdi. O su ile size rızık olmak üzere meyveler çıkardı. O halde bütün bunları bilip dururken Allah'a ortaklar koşmayın. Yani Allah Azze ve Celle emir kipinde kullarına yaptığı, bütün insanlara yaptığı ilk kitabında kendisinin rububiyetini, hepsinin nefislerinde, fıtratlarında, yani enfüslerdeki ayet dediğimiz şey bu, fıtratlarında varid olan, mevcut olan, rububiyet tevhidini delil getirerek uluhiyetine çağırıyor. Yani sizi ve sizden öncekileri yaratan kim? Allah. O halde o Allah'a ibadet edin. İbadeti o yaratana yapın diye bu emir kibine veriyor. Allah Teala ilk ayetin başına 21. ayette bütün insanlara kendisine ibadet etmelerini emretmiştir. Bu emir Kur'an'daki ilk emirdir. Sonra Allah Subhanahu ve Teala mükellef kullarına yalnız kendisine ibadet etmeyi vacip kılmasının sebebini zikretmiştir. Allah Teala onları açık ve gizli çeşitli nimetlerle terbiye etmiş, onları yoktan var etmiş, <gülüyor> yeryüzünü üzerinde rahat edebilecekleri bir döşek kılmış ve ve orada onları evlatlar, mahsuller, ürünler ve kazançlarla faydalandırmış, gökleri onlar için bina ve çatı kılmış, güneş, ay, yıldızlar gibi ihtiyaçları olan menfaatleri ona yerleştirmiş, semadan onlara su indirmiş, onunla kendilerine rızık olarak meyveler ve çeşitli ürünler bitirmiştir. Sonra Allah subhane ve teala ikinci ayetin sonlarında Allah'a ortaklar kılmayı yasaklamıştır. Bu ortaklar kulları yaratmadıkları ve rızıklandırmadıkları halde bilakis kendileri de yaratılmış olup idare edilen varlıklar oldukları halde kendilerine ibadet türlerinden birinin yönlendirilerek kulluk edildiği benzerler, denkler ve ortaklardır. Evliya ve salihlerden kullara dokunan faydalar ancak Allah'ın musahhar kılması tedbiri ve yardımıyladır. Onların ve fiillerin yaratıcısı da Allah'tır. Başına ve sonunda nimetleri veren yalnızca Allah'tır. Onlar bu hayırların kullara ulaşmasında Allah'a sadece bir sebep kılmışlardır. Allah'ın rububiyet ve uluhiyetle bir orta bulunmadığını bildikleri halde Allah ile beraber onlara nasıl ibadet edebilirler? Burada e, fıtratlara yönelip akli, fıtri bir delil daha zikretmek gerekiyor sufi tayfesine. Yani Allah'tan başkasından yardım isteyen, dua eden, seslenerek ibadet çeşitlerinden bir kısmını mesela kabirlerde kurban kesen, adak adayan, buna benzer işleri yapan kimselere çok basit bir fıtri. Bir delil zikredebiliriz burada. Nedir bu? Mesela diyorlar ki siz işte bu velilere niye veya alimlere, şeyhlerinize, hocalarınıza niye e, ibadet ediyorsunuz? Yok biz ibadet etmiyoruz. Diyorlar da aslında yaptıkları şey ibadet. Duanızda onlara yönleniyorsunuz. Diyorlar ki onlar aslında, hayır biz onlara değil, onlar vesile oldukları için, onlar vesile diyor. Yani mecazen sanki onlara yönelmeymiş gibi. O Fatih Çatlak denen profesörleri, e, cahil profesörleri de e, zındık bayındırla konuşmasında e, savunurken adamlar açık açık medet ya gelen diye sesleniyor. sen buna mı diyorsun diyor. Yani ne var bunda diyor. Bu diyor bu parola sadece diyor. Yani bir çeşit mecazi ifadeler gibi. Bunlar aslında Allah'tan istiyorlar. Ama Allah bunlar vesile kıldığı için falan filan geveleme yapıyorlar. Aynı gevelemeyi şöyle çevirelim. Çünkü kendileri kullanıyor bir ifade. Ya sen doktora gitmiyor musun diyor. İşte mesela o da tedavide. Yani Allah'ın şifa verenmesine vesile. O halde doktora da ibadet et. Doktora secde eder misin mesela? Yani doktor sana güzel bir e, tedavi uyguladığı zaman, ondan Allah'ın izniyle şifa buldun. Bu şifada o doktor vesile olduğu için sen doktora ibadet eder misin? Hangi mantık, hangi fıtrat kabul eder bunu? İbadeti hak etmez. Ama o teşekkürü hak eder, o ayrı mesele. Ama ona yapılacak teşekkür onun gıyabında, işitmediği yerde medet istemek, işler resimlerini asıp tazim etmek, Secde etmek, rabıta yapmak şeklinde Olmaz Bir kimse doktorun resmini Alsa karşısında e, Düşünse Florasan gibi onun alnından kendisini Alnına şifanın girdiğini Bütün vücuduna dolaştığını tedavi Ettiğini düşünse bir şey elde edebilir mi Boş Bilakis bu Fiiliyle e, şirke Girmesinden dahi korkulur Bunların rabıtayla yaptıkları şey de aynı şeylerdir. Allah'ın dışında tapılan hangi varlık varsa hep bu gibi şeytanın süslediği gerekçelerle tapmışlardır. O bizim için hayra vesile oldu. O bizim için mesela salihler ilk olarak salihlere tapılarak insanlık şirke düşmüştür. Şeytan ilk olarak salihler vasıtasıyla şirke düşürmüştür. İşte salihlerin resimlerine edinmeyi, suretlerine edinmeyi emretti önce... Önceleri bu suretlere tapmıyorlardı, ibadet etmiyorlardı. Sonraki nesil onların bu resimleri niye e, edindiklerini bilmiyordu. Onlar işte onların hatırasını unutmamak için edindiler. Şeytan onlara böyle sütü gösterdi. Fakat sonraki gelen, hikmetini bilmeyen nesle şeytan dedi ki, İblis sizden öncekiler bunlara ibadet ediyorlardı. Aman atalarınızın yolundan çıkmayın. Büyüklerinizin yolunu terk etmeyin dedi. Ve onlar bu kimselere ibadet etmeye başladılar. Niye ibadet ettiler? Çünkü bunlar Nuh Aleyhisselam'ın kavminin salihleriydiler. O peygamberin seçkin havarileriydiler. Hayırlı mücadelelerde bulunmuşlardı. İnsanlara hayır ulaştırmışlardı. Şeytan onlara bunu böyle süsledi. İşte zaman zaman söylediğimiz gibi Hindistan'da öküze tapmayı süslemiştir şeytan. Aynı mantıkla. Başka bir yerde farelere, yılanlara, başka bir yerde budaya, ee, başka kavimlere, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gönderilmezden önce Arap kavimlerine, kimisi meleklere ibadet ediyordu, ee, kimisi yıldızlara ibadet ediyordu İbrahim Aleyhisselam kavminin olduğu gibi, kimisi e, kabir sahibi olan, ölmüş bulunan veli, salih kimselere ibadet ediyorlardı. Hep bu mantıkla süslenmiştir. Yani hayır gördüğünü en üstün şeyle sadece Allah Azze ve Celle'ye yakışır olan, sadece Allah Azze ve Celle'ye layık olan bir ödüllendirmeyle ödüllendirmek istiyorlar. Bu şirki işliyorlar. Yani sadece Allah'ın hakkı olan bir şeyi Allah'tan başkasına da vermiş oluyorlar. Böylece mesela kişi bir kadına aşık olur, aşkının e, doruklarına ulaştığından, gözü kör olduğundan artık onu ilah edinir artık. Hatta bunu açıkça ifade eder. Şarkılar yazarlar, seninle cennet sürgün sayılır falan filan. Yani onlar bu küfür derecesine vardırıyor. Şeriatın getirdiği, Allah'ın rasulleriyle gönderdiği şeyleri bir tarafa itiyor. Bunları ne yapıyor? Aşık olduğu, sevdiği varlığa hasrediyor. Neden? Bu insanların şeytan tarafından saptırılması sebebiyle. Bunlar ee, bunun açık şirk görüntüleri. İşte bu insanlar e, kendisine tapılan kişi eğer zalim bir diktatör değilse salih bir liderse ilah edinmek tam anlamıyla gerçekleşiyor. Çünkü insanların ilah edinmesi ya sevgiyle ya korkuyla ya her ikisinin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Korku ve sevginin bir araya geldiği Yegane ilah Allah Azze ve Celle'dir. İnsanlar Allah Azze ve Celle'ye korkuyla ve sevgiyle tazim ederek kulluk ederler. Ondan sevgisini umarlar, azabından sakınırlar, rahmetini umarlar, azabından sakınırlar. Verdiği nimetlerden dolayı buna teşekkürü en üstün boyutta ona kulluk ederek gösterirler. Bu Allah'ın hakkıdır. Korkuda da böyle. Ama mahluktan olan şeylere gelince insan tabii ki mahlukada sevgi besler mahluktan hayır görür. Korkacağı işler mahluktan da başına gelebilir. Bazı mahluktan korkar. Ama işin doruğunda teabbud dediğimiz şey budur. Abede e, tarih muhabbet ezilen çiğnenen yol yani ab demek zilletin doruğudur artık. En üstün zilleti göstererek e, sevgi gösterdiği sevdiği veya korktuğu varla e, bu zilleti göstermesidir kulluk. Kişi Kavuştuğu bir nimetten dolayı, nimetin vesile olduğu kişiye bunu yönlendirdiği zaman Allah'a bir şey kalmıyor. Yani ben onun vasıtasıyla Allah'a e, ibadetimi sergiliyorum diyor ya, işte şirk olan kısım bu, Allah böyle bir şey izin vermedi. Allah böyle bir şey yapman için, bu teşekkürü gerçekleştirmen için, bak Kabe'yi sana kıble olarak tayin etmiştir, Kıbleye, kıble olarak Kabe'ye yönelirsin, Secdeye en üstün yerini, alnını indirirsin ve zilletle Allah Azze ve Celle'ye secde edersin. Kulluğunu, acizliğini, Allah'tan gelecek her hayra muhtaç olduğunu sergilersin, Allah'tan istersin. Ondan korkar ve ondan umarsın. İşte bu sıfatlardan herhangi bir sıfatı mahluka gösteriyor. Mesela dua, yalvarma böyle bir şeydir. Tazarru ile yalvarma, korkarak, umarak yalvarma, ne yapıyor? Bu sefer şeyhlerden. Çünkü şeyhler salih kimseler onların gözünde, evliyalar, Allah'a yakın kullar. Allah'a ne kadar yakın bir kul olursa olsun, ister melekler, bak Allah Azze ve Celle Mekkeli müşrikleri meleklere tapan bir kısmı var diye onları müşrik dedi kitabında. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dediği ile onlar reddetti, kanlarını, canlarını, mallarını mübah kıldı. Melekleri ibadet ediyordu bunlar. Yani Allah'ın katında en yakın varlıklar, mukavvet melekler. Bu meleklere ibadetin bir kısmını yönlendirdiler ve bu yüzden müşrikler oldular. Allah'ın evliyası olarak bildiği Lat'a uzaya seslendiler, dua ettiler ve onların bu duayı yaparken ne amaçla yaptıklarını da Allah Azze ve Celle haber veriyoruz. Zümer Sûret 3'ün mücayetinde biz bunları ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında en açık şekilde müşrik dediği, kafir dediği, o cehennemin dibine varacak olan, kafirler hakkında hükmünü verecektir diye ayetin sonunda zikretti. Bu kafirler kimlermiş demek ki? Allah'a daha fazla yakınlaşabilmek için mahlukuna ibadet eden kimselermiş. Zümer suresi 3. ayet. İşte bunların hepsini Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile Hüccet ikamesi kılarak Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geldiği üzere Allah Azze ve Celle reddetmiştir. Madem bütün hayırları yaratan, kullara ulaştıran, hangi vasıtayla ulaştırırsa ulaştırır, o Allah'ın bileceği iş. Allah'tır, dilediği şekilde ulaştırır. Fakat ibadeti yine kendisinin dilediği şekilde istiyor. Yani kullar bana ibadeti diledikleri şekilde yapsınlar dememiştir. Bilakis şunu söylüyor Allah Azze ve Celle Meale, mana olarak yani Ben kullarıma Hayrı dilediğime, dilediğim şekilde Ulaştırırım. Ama ibadeti Benim dilediğim gibi isterim Diyor. Yani duayı yalnız bana yapın Ben kullumun Şah damarından daha yakınım Ona aracı katmasın. Yani ibadet konusunda böyle kesin bir şey Kullanıyor. İşte Cibril Aleyhisselam'da Vahyin gelişinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la Allah arasında aracı değil miydi? Evet aracıydı. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Cibril'e ibadet mi etti? Yani bu teşekkürü gösterebilmek için Cibril'e secde mi etti? Ondan yardım mı istedi? Bilakis İbrahim Aleyhisselam'ı denemek için Allah Azze ve Celle cibriyi gönderdi. Rivayeti aktarmıştık tefsir dersinde. Cibril'i gönderiyor. İbrahim Aleyhisselam'ı deneyecek. De ki benden bir isteğim var mı? İstersen işte bu ateş onların başına geçireyim. Dağlar mereyi e, onların başına geçirsin. Bunlar böyle. Senden e, bir şeyim yok diyor. Bir isteğim yok. Alemlerin Rabbindendir benim isteğim. O bana yeter. İşte Hasbiyallahu Rabbi ve ni'mel vekil dediği söz yani oradaki imtihan e, buradan kalma. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah beni görüyor. O bana yeter. Ben yalnızca ondan isterim. Yani Cibril'den bile istemiyor. Allah Azze ve Celle albuki şöyle göndermişti. Ey Cibril eğer senden istekte bulunursa onun isteğini yerine getir. Bu olacaktı. Ama e, böyle olmasına rağmen İbrahim Aleyhisselam bu yüzden Haniflerin imamıdır. Tevhid elinin imamıdır. O Cibril'den bile istemedi. Doğrudan Rabbinden istedi. Allahu ve nimel vekkül. Ve Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla müşriklerin kurdukları tuzaklardan kurtuldu. Ateşe bile atsalar ateş yakmadı. Serin ve selamet oldu. Evet, ibadet yalnızca Allah'ın hakkıdır. İbadet türünden herhangi bir şeyin kim olursa olsun Allah'tan başkasına yönlendirilmesi caiz değildir. Kim bunlardan birini Allah'tan başkasına yönlendirirse zulmetmiş ve Allah Teala hakkında kötülük içlemiş olur. Lokman suresi 13. ayetinde Luqman Aleyhisselam'ın oğluna şöyle dediğini Allah Azze ve Celle haber veriyor. Ey oğulcu Allah'a sakın şirk koşma. Zira şirk yani ona ortak koşmak en büyük zulümdür. Niye en büyük zulümdür? Çünkü Allah Azze ve Celle'ye karşı işlenmiş bir zulümdür. Muaz bin Cebel radiyallahu hadisini hatırlarsanız Ey Muaz diyor Allah'ın kulu üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Dedi ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etmeleridir. Yani bütün kullar üzerinde bu Allah Azze ve Celle'nin bir hakkıdır. Eğer kul herhangi bir hususta Allah'a ortak koşarsa Allah'ın hukukuna tecavüz etmiş, zulmetmiş olur. İşte o yüzden en büyük zulüm diyor e, Lokman Aleyhisselam. Rububiyet tevhidini ikrar eden kimseye Allah Teala'ya şükür olarak kulluk etmek düşer. Allah Teala'nın kendisinin yaratıcısı, rızık ve nimet verisi olduğunu kabul eden kimsenin Allah'tan başka kimseye ibadet etmeyerek şükürde bulunması gerekir.'' Yani demek ki iki tane rüklü var bunun. Bir, ibadet edecek. 2 o ibadeti Allah'tan gayrına yönlendirmekten koruyacak. İşçine şirk karışmasından, rüya karışmasından, yani Allah Azze ve Celle'ye halis kılma manasını bozan her husustan onu koruyacak. Bu şükürdür. Bunu yapmadığı zaman küfür oluyor, nankörlük oluyor. Ve Allah Azze ve Celle İbrahim Suresi 7. ayetinde vaat ediyor ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَذِيدَنْنَكُمْ Eğer şükrederseniz, yani bu kulluk görevini tevhid üzere yerine getirirseniz, size nimetlerimi artıracağım, diyor. Evet, El-Haris El-Eşari, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin şöyle buyurduğunu e, rivayet etmiştir. Allah, Zekeriya'nın oğlu Yahya'ya beş şeyi yapmasını ve bunun İsrailoğullarına da yaptırılmasını emretmiştir, emretmesini buyurdu. Uzunca hadisi zikreder. Bu rivayette şunlar da geçmektedir. Bunlardan ilki, kulluğunu sadece Allah'a yapıp ona hiçbir şey ortak koşmamanızdır. Allah'a ortak koşan kimsenin örneği şöyledir. Bir kimse ki kendi öz malından, Kendi malında Altın ve gümüşle Bir köle satın alan Ve sonra o köleye işte malım işte evim Çalış ve bana hakkımı öde diyen Kimsenin örneği gibidir O da çalışmakta ve Kendi efendisinden başka birine ödeme yapmaktadır Yani bu adam Kendi öz malıyla kendi alıntarı ile bir köle alıyor altında gümüşle ve bu köle diyor ki şu evim şu bineyim iş bu burada çalış ve benim hakkımı öde diyor fakat o çalışıyor yani görevini yerine getiriyor ama efendisinden başka birisine ödeme yapıyor hanginiz kölesinin bu durumda olmasına razı olur muhakkak ki Allah sizleri yaratmış ve rızıklandırmıştır o halde ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Bunu Ahmet bin Hanbel, Tayariyesi, Tirmizi ve başkaları rivayet etmiştir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ta dedim ki, Eyvah'ın Resulü Allah katında hangi günah en büyüğüdür? En büyük günah hangisidir? Dedim, sordum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Seni yaratmış olduğu halde Allah'a ortak kılma. Evet, buna da buhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Eski ve yeni insanların çoğu bu tevhidi ikrar etmişlerdir ve ancak çok azı inkar etmiştir. Allah'ın varlığını tamamen inkar eden ve bu yüzden Musa Aleyhisselam'ı ve getirdiği ayetleri inkar eden Firavun ve avanesi bunlardandır. Yani bunların da durumunu söyledik. Bunlar zahirde inkar ediyor içlerinde, iç alemlerinde Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği gibi biliyorlar, itiraf ediyorlardı. Fakat zahirde inkar ediyorlardı. Rububiyet tevhidi böyle. Bu dıştaki durumdur. Fakat onların tamamı nefislerine bunu yani rububiyeti ikrar ediyordu. Nitekim allah Teala onlar hakkında şöyle haber vermiştir. Gönülleri o delillerin hak olduğuna kanaat getirdiği halde sırf zulüm ve kibir yüzünden onları inkar etmişlerdi. Nemil suresi 14. ayet. Yine bu asırdaki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 Komünizm ile yöneten hükümetlerin düşmesinden sonra Zahiren komünizme bağlı olan pek çok kimsenin Eski dinleri olan Hristiyanlık, Yahudilik gibi dinlere tekrar dönmeleridir Yani bunlar gerçekten inkar eden kimseler olsalardı Bu dinlere tabi olmazlardı Rububiyet tevhidindeki şirke gelince Kendilerini İslam'a nispet eden birçok kimse de Bu türden yani Rububiyet tevhidinde şirke düşmektedirler Bunların çoğunluğunu ölülere seslenerek dua eden, onlardan fayda temini veya zararın defi hususunda istekte bulunan veya dirilerden Allah'tan başkasının güç getiremediği şeyleri isteyen sufiler ve rafiziler oluşturmaktadırlar. Bütün bunlar rububiyette şirktir. Aynı şekilde onlar uluhiyette de şirk koşarlar. Zira onlar mahluktan fayda temini veya zararın uzaklaştırılmasını isterlerken onların buna güç getirdiklerini itikad ederler. Bu amellerinde Allah'ın fiillerini mahluktan birine nispet ederler. İşte bu da Rububiyet'te şirktir. Ee, yine Rububiyet ile ilgili özel müstakil yaptığımız derslerde e, kaderiye fırkasında e, Rububiyet'te şirk koşanları zikretmiştik. Yani kaderiye de rububiyette şirk koşan bir tayfedir. Çünkü onlar kaderi inkar ederler. Yani e, kullar kendi fiillerinin yaratıcısıdır demiş oluyorlar. Böylece e, rububiyet sıfatlarında, yani yaratma sıfatında e, bir nevi şirke giriyorlar. Allah izin verirse bir sonraki derste uluhiyet tevhidini işleyeceğiz. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevattüke la şerikelek ve estağfuruke ve